Kaymaklı Tavuk Göğsü Yazan Kemal Bilbaşar Seslendiren Arda Aydın Bay Naci Duru ...elbise kuponlarından ilkini yerli mallar pazarı civarında gelip geçenlere... ...memur kuponları alıyorum diyen kara borsacılara satmış dönüyordu. Artık eskisi gibi acemi ve utangaç değildi. Alışverişi bir ayak önce bitirmek için ilk teklif edilen fiyata... ...eyvallah, Allah bereket versin. taşma attım, kolum mu yoruldu demiyordu. Şimdi bu işi bir suç, bir çeşit dilencilik telakki etmiyor... Bu alışverişe harbin son yılında iyiden iyiye alışmış bulunuyordu. Hükümetin 15 lira karşılığı verdiği A kuponu kendisine havadan 10 lira kazandırmıştı işte. Ama bu parayı nereye peşin sarf edeceğine henüz karar vermemişti. Delik o kadar büyük, yama o kadar küçüktü ki. Karısı ne derse desin oğlanı bir kere doktora göstermeliydi. Solucan vardı, ondan sarı bu çocuk bu kadar diyordu komşular. Ama solucan peynirden şekerden olurdu. Oysa ki oğlanın peynir yüzü gördüğü yoktu. Şekeri de karısının dayısına gittikleri zaman yiyordu. Çocukta solucan olmadığı muhakkaktı. Ne salyası akıyor ne de burnu kaşınıyordu. Peki ama karnı da boşuna şişmezdi diye oğlanın. Elbet bir derdi vardı. Dispansere götürmeliydi muhakkak bir kere. Gözlüklü doktorun ilaçları iyi geliyor herkese diyordu mahalleliler. Bay Naci Duru'nun karısı çocukta doktorluk bir maraz görmüyordu. O, bütün fakir halkı gibi doktordan çok komşu teyzelerine inanıyordu. Onların ilaçlarını daha haysiyetli buluyordu. Sarımsakla kabak çekirdeğini dövüp sabahları yutturdular mı, yüzünden sarılığı da giderdi, karnının şişliği de inerdi. Hadi bilemedin, solucan şekeri yedirirdin. Bak o zaman bir şey kalır mıydı oğlanın. Lakin Bay Naci Duru için 45'inden sonra kavuşulan bu oğlancığın kıymeti büyüktü. O kuru dalın meyvasıydı ve onu kabristan avlusunda çocukların taşladığı sarı erikler gibi renksiz görmeye yüreği katlanmıyordu. Yanaklarının Amasya elması gibi kırmızı kırmızı ışıldamasını istiyordu. Kör olası dünya savaşının sırası mıydı? Harp çıkmasaydı bu çocuk şimdi böyle mi olurdu? Ona yatarken 250 gram süt içirse, sabahları tereyağcığını, yumurtasını, reçelini yedirse yanakları böyle solar mıydı? Harp çıkaranın gözü kör olsundu. Hayır, Bay Naci Duru karısının bütün iyimserliğine rağmen bu 10 lirayı oğlanın sağlığına harcayacaktı. Varsın bu para eczacılara kısmet olsundu. Zaten laneti nasıl kazanmışlardı? Alın teriyle kazanılmayan paranın gideceği yer belliydi. Ya ilaca, ya doktora. Sara Hanım nihayet boyun eğdi. Ama yazık dört kilo et parasına demekten kendini alamadı. Küçük Engin'e adamlıkları giydirildi. Saçları tarandı. Engin küçülmüş lacivert elbiseleri içinde büsbütün çelimsiz ve sarı görünüyordu. Dispanserin gözlüklü doktoru, korkudan gözlerinin halkaları büyümüş, babasının ellerine sımsıkı yapışmış olan Engin'i okşadı. Ona bir şeker verdi. Sonra bir tane daha vereceğini vaat ederek boğazını, ciğerlerini ve karnını muayene etti. Göz kapaklarına bakarak kansızlığının derecesini ölçtü. Çocuk biraz zayıf düşmüştü. Karnının şişliği bundandı. Bir tüberküloz başlangıcı diyemedi. Bu melun kelime boğazında düğümlendi. İştahsızlığı için bir şurup, kanlanması için iğneler veriyordu. Tereyağı, peynir, pirzola, karaciğer, kompostolar, tatlılar tavsiye etmenin bu fakir semt halkıyla alay etmek gibi bir şey olacağını hissediyordu. ''Fakat mümkün olursa günde üç dört yumurta yedirmelisiniz.'' dedi. Reçeteyi babasına verirken Engin'in ağzına iri bir lokum soktu. ''Hadi geçmiş olsun.'' dedi. Onlar baba oğul kapıdan çıktıkları sırada doktor başını salladı, omuzlarını kaldırdı. Harp yılları içindeydik. Ne çare. Bay Naci Duru ilaçları şifada yaptırdı. Bu ad ona ilaçların hülasası gibi geliyordu. Eh, ilacın iyisi de insanın iyisi gibi büyük yerde bulunurdu. Bu çeşit çeşit kavanozlar, mavi, kırmızı yeni dünyalar, garip şişeler, cam ekanlı dolaplar ve ilaç kutuları ona hastalıkların yanıp kül olacakları acayip bir alem gibi geliyordu. Küçük Engin de bu beyaz gömlekli adamların gidip kayboldukları kırmızı perde arkasında fevkalade bir şey olacağını sanıyordu. Kapının üstündeki resimden gözlerini ayırmıyordu. Bu resim ona komşu Rasime Hala'nın masallarındaki devi hatırlatıyor ve babasına sokuluyordu. Eczaneden iğneleri ve şurupları aldıkları zaman ellerinde 120 kuruşları kalmıştı. Bu pahalılık zamanında 3-4 ilaç almışlardı. E buna da şükür. Ya ilaçları bulamasalardı. Engin önünde lorel ve hardi satan bir kuklacıdan kendisine şapkalı cüce alması için babasına yalvardı. Ne güzeldi bu cüceler. Boyları uzayıp uzayıp kısalıyordu. Bay Naci Duru, hanımından azar işiteceğini bildiği halde oğlunun bu arzusunu kıramadı. Ya oğlan ölü verirse, içinde bir huzursuzluk halinde duyduğu bu endişe şimdi bütün acılığı ve çıplaklığıyla ortaya çıkıyordu. O zaman oğluna bir kukla almayışı yüreğinde büyük bir hicran halinde kanıyacaktı. 75 kuruş verip kırmızı yanaklı ve şişman olan kuklayı satın aldı. Kim bilir belki de bu ilaçlar sayesinde oğlu da böyle şişmanlardı. Küçük Engin kuklacının gösterdiği bebeğini yakaladı. Kuklanın elbisesi altında makasa benzer iki tahta parçasını sıktığı zaman gücenin boyu uzuyordu. Ooo bu ufacık adam kendisine gülüyordu da. Engin de kahkahayla gülmeye başladı. Babası pek sevindi. İsterse hanım bana bir hafta kahve parası vermesin. Bu israfımızda başımıza kaksın razıyım. Engin kukladan memnun ya. Ma, ma fi, çarşı içinde el ele giderken ''Bana bak Engin, annen sorarsa kuklayı çarşıdan aldığımızı söyleme. Gözlüklü doktor verdi de e mi?'' diye tembih etti. ''Bilirsin, annen oyuncağa para vermemizi istemez.'' dedi. Muhallebici önünden geçiyorlardı. Engin, babasını bugünkü kadar cömert ve zengin hiç görmemişti. Ne isterse babasının alacağını sanıyordu. Muhallebicinin cam ekanlarındaki muhallebiler, sütlaçlar ne kadar tatlıydı. Müjgan teyzelerin de bir defa tavuk göğsü yemişlerdi. O da tıpkı bunlar gibi boyayla süslenmişti. Ah şu tavuk göğsünden bir tane yeseler. Babacım, acıktım ben. Bana tavuk göğsü alsana. Bu teklif, Naci Duru'yu hem sevindirdi hem ürküttü. Oğlu bir şey yemek istiyordu ha? Evde sofraya bin nazlı oturup bir şey yemeden kalkan oğlu şimdi acıktım diyordu. Gözlüklü doktorun elinde muhakkak bir uğur vardı. İyi ama acaba cebinde tavuk göğsü alacak kadar para kaldı mıydı? Elli kuruşu vardı. Eh bu parayla bir tavuk göğsü verirlerdi elbet. Kendisi yemese de olurdu. Parası olmadığı için yiyemediğini nereden bileceklerdi? Muhallebici olsa olsa kendini ya oruçlu sanacak yahut da şeker hastalığından mustarip bilecekti. Camekanın yanındaki liste gözüne ilişti. Tavuk göğsünün karşısında 17,5 kuruş yazılıydı. Demek kendisi de bir tabak yese gene 15 kuruşu kalacaktı. Muhallebiciye göğsünü gere gere girdi. İçeride köşeye çekilmiş, burun buruna bir delikanlıyla bir boyalı kızdan başka kimse yoktu. Erkek bir şeyler anlatıyor, öteki kaşığıyla güzel oynayarak ve gülümseyerek onu dinliyordu. Bu hararetli ve alçak sesli konuşmayı biz de biliriz diye düşündü. Hey gidi gençlik ve bolluk yılları. Oğlunu sandalyeye oturttu. Engin'in gülen cücesini de masa üzerine yatırdı. Naci Duru masayı bezle silerek ne emrettiğini soran garsona gayet katı bir sesle ''Bize iki tavuk göğsü getir.'' dedi. Engin kuklasını alıp oynatmak hevesiyle ona sarıldığı sırada babası elini tuttu, kaşlarını yukarı kaldırdı. Burda olmaz.'' dedi. Engin burada niçin olmaz diye düşündüyse de sormaya cesaret edemedi. Duvarlarda o kadar çok ayna vardı ki, cam ekanlarda tatlıyla doluydu. Şu beyaz elbiseli adam niçin bu kadar çok tatlısı olduğu halde yemiyordu? Yoksa o da gözlüklü doktor gibi hastalara mı bakıyordu? Garson iki tavuk göğsü getirdiği sırada Bay Naci Duru başından şapkasını çıkarmadığını hatırladı. Şapkayla böyle yerlerde oturmak ayıptı. Şu gençler ihtimal kendisini ayıplamışlardı. Hadi onlar görmedi diyelim. Etraflarına bakacak halleri yok. Ama şu garsonla masadaki kız boşuna gülümsemiyorlardı birbirlerine. Şapkasını asıp tekrar yerine oturduğu zaman oğlunun büyük bir iştahla tavuk göğsünü yediğini gördü. Maşallah yaralamıştı bile. Yok canım, tavuk göğsünü muhallebici tabaklara küçük parçalar halinde koymuştu da ondan öyle sanıyordu. Oğlu henüz üzerinden bir kaşık, o ne? Tavuk göğsünün üzerinde bir parça kaymak vardı. Oğlu onun yarısını yemişti. Acaba... Evet, kendi tabağında da tavuk göğsünün üzerinde bir parça kaymak vardı. Sırtından soğuk bir ter boşandı. Eyvah, kaymak parasını nereden verecekti? Ama levhada kaymaklı tavuk göğsü diye bir tatlı fiyatı yazılmamıştı. Camekandaki bütün tavuk göğsü ve muhallebilerin üzerinde birer parça kaymak vardı. Yüreğine biraz su serpildi. Eh... Demek ki tavuk göğsünün parçaları küçülmüş fakat üzerine biraz kaymak ilave edilmişti. Bununla beraber içi rahat değildi. Kaymaklı tavuk göğsünün lezzetini bir türlü çıkaramıyordu. Ağzının tadı kaçmıştı sanki. Engin tabağını iyice sıyırdı hatta iki eliyle kenarından yakaladı. Fakat babası tam vaktinde müdahale ederek gülünç vaziyete düşmekten kurtardı kendilerini. Evladım tabak yalanmaz biliyorsun diye fısıldadı ve kendi tabağındaki parçayı da oğluna verdi. Bereket o sırada iki genç müşteri kol kola dükkandan çıkıyorlardı. Kimse onun bu müdahalesini görmemişti. Garsonu çağırdı. 50 kuruşu masa üzerine koydu. Garson parayı almadı. Daha 20 kuruş vereceksiniz efendim. Sırtına bir ter damlası hücum etti. Sakin olmaya çalışarak, neden? İki tavuk göğsü yemedik mi biz? Evet efendim, fakat kaymaklıydı. Korktuğuna uğramıştı demek. Şimdi gözünün önünde garsonla çekişmeler, kapının önüne birikmiş insanlar, polisler geliyordu. Rezil mi olacaktı? Oysa ki burada kendisi haksız değildi. İşin içinde bir düzenbazlık var gibiydi. Onlardan kaymaklı tavuk göğsü isteyen kimdi? Soğukkanlılığı elden bırakmamalıydı. ''Ben sizden iki tane tavuk göğsü istedim. Kaymaklı olsun demedim ki. İşte fiyat listenizde karşıda. Tavuk göğsü 17.5 buçuk kuruş diye yazılı. Kaymaklı kaymaksız lafı yok. Kaymaklı tavuk göğsü diye bir şey olsaydı onun da fiyatını yazardınız.'' Hakim karşısında kendini müdafaa eden bir suçlu gibi bütün cesaret ve zekası uyanmıştı. ''Bu da yeni bir kara borsa hilesi miydi? Bu ne rezaletti? Alemi soymak için bütün esnaf el birliği mi etmişti?'' Bay Naci Duru'nun bu tehdit dolu sözleri garsonu şaşırtmıştı. ''Şimdi müşteriler hep böyle yiyorlar da efendim, e, affedersiniz yanlışlık bizde oldu.'' dedi. Bay Naci Duru küçümseme dolu bir bakışla baktı ve dudağının ucundan ''Biz o kibarlardan değiliz oğlum. 50 kuruş içinden 35 kuruş al üstünü ver. Ben fazla laf istemem.'' dedi. avucunda 15 kuruşla kapıdan çıktıkları zaman kaymaklı tavuk göğsü satanlara karşı bir zafer kazandığı halde neşe sevinç yerine bir yeyis hüzün ve bıkkınlık duyuyordu enginin elindeki kukla gürlüyordu ve sokakta insanlar koşar gibi yürüyorlardı